1758 numaralı konu, Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in zürriyetinin başına gelecekler hakkında bir hutbe irat etmesi. Ebu Hayre şöyle anlatıyor: Bir keresinde Hazreti Ali'ye Küfeye kadar arkadaşlık yaptım. Oraya ulaştığımızda Hazreti Ali minber e çıkarak Allah'a hamdü yusen alır ettikten sonra, ey Müslümanlar, aranızda ve gözlerinizin önünde bulundukları halde Hazreti Peygamber'in zürriyetinden olanların başına bir şey gelseydi ne yapardınız? diye sordu. Cemaat, elimizden gelenin en güzeliyle onları savunurduk, dediler, bunun üzerine Hazreti Ali, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki eğer onların başına sizin aranızda bir felaket gelecek olsaydı siz kendilerini ellerinizle öldürürdünüz, diyerek şu şiiri okudu, onlar onu kandırarak getirdiler ve sonra da kuşların ötüşüşü gibi sesleriyle coşturdular, onun davetine icabet ediniz, çünkü sizin için başka bir kurtuluş yolu yoktur.